Açık Dergi Teknolojinin Karanlık Yüzü sayfasından hepinize merhabalar sevgili dinleyiciler. Bu hafta da sizlerle Murat Lostar ve ben birlikteyiz. Murat'cığım şimdi biraz bankalarla ilgili bir konuya bu hafta tekrar işleyelim diyorum. Arada bir işliyoruz çünkü. Bu güçlü kimlik doğrulama yöntemleri... Bir önce bunlar ne demek, nedir, ne işe yarar onu öğrenmek istiyorum. Bir de sonra herhalde bankalar sürekli kendilerini yenilemek zorundalar. Bu son dönemde bu konuda yaptıkları yenilikleri anlatalım ki iç ferahlatalım diyorum. Tamam. çok Özellikle internet bankacılığı hakkında son aralar çok biraz güven yıpranması oldu sen de biliyorsun. Önce kimlik doğrulama ne demek? Çok, çok aslında adı üstünde belki ama... Bizim e, bankaya karşı bizim biz olduğumuzu kanıtlayabilmemiz demek. Yani bu annenizin kızlık soyadı mıdır yani? E, zaman zaman telefon bankacılığında.